Şirkin Temeli Guluv, Murat Güç Kur'an, şirk üzerinde ısrarla durmaktadır. Çünkü tarih boyunca dinsiz toplumlardan çok şirk koşan toplumlarla, ateist, mülhit insanlardan çok müşrik olan insanlarla karşılaşılmaktadır. İnsanlar tevhidden uzaklaştıkça din adına birçok yalanlar üretiyorlar, kendi kafalarında, Allah Sübhanehu ve Teâlâ'nın dışında sahte ilahlar uyduruyorlar, sonra da onlara, o sahte ilahlara ibadet ediyorlar. Veya kimi toplumlar Mekkeli müşriklerde olduğu gibi, başlangıçta tevhide bağlıyken zamanla çeşitli nedenler yüzünden şirke düşüyor, dinlerini bozuyor ve yanlış bir şekilde inanıp din adına ilahlar, ilkeler ve ibadet türleri uyduruyorlar. Şirk, Allah'a yapılması gereken ibadeti, Allah'la beraber sahte ilahlara sarf etmektir. Yani, ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Bundan dolayı İslam, şirk noktasından çok şiddetli hükümler ve sıfır tolerans getirmiştir. Kur'an'ın şirke bakış açısına kısaca bakacak olursak, Şirk EN BÜYÜK ZULÜMDÜR Kur'an'ın ifadesine göre şirk en büyük zulümdür. Lokman aleyhisselam kendi oğluna nasihat ederken şöyle demekti. Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti. Oğulcuğum, Allah'a şirk koşma. Muhakkak şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi 13. ayet Zulüm, nurun zıddı olan karanlık, kötülük, mutsuzluk, kaos, hakkı asıl sahibine değil de bir başkasına vermektir. Şirk, bir taraftan huzursuzluk, kaos, fıtrattan sapma, diğer taraftan da Allah'ın hakimiyet hakkını başkasına vermektir. Bugün şirk toplumlarına bakıldığında aynı manzarayla karşılaşmaktayız. Bu da Allah'a yapılan ihanetin bir sonucu olsa gerek. Çünkü şirk inancı, insana huzur değil sıkıntıyı, emniyeti değil korkuyu ve güvensizliği, saadeti değil şekaveti, adaleti değil zulmü, iyi ahlakı değil azgınlığı ve fesadı kazandırır. Nitekim Allah, müşriklerin sürekli huzursuzluk içinde olduklarını çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Yalnız Allah'a yönelenler olarak ve ona şirk koşmaksızın kim Allah'a şirk koşarsa, o, sanki gökyüzünden düşüp, kuşların kaptığı yahut rüzgarın kendisini uzak bir yere attığı kimseye benzer. Hac Suresi 31. Ayet Allah kesinlikle şirki affetmez. Allah o kadar engin bir rahmete sahip ki, insanların onca nankörlüklerine rağmen onları affetmekte ve yapılan kötülükleri silmektedir. Ancak Allah affetmeyi şirk koşmama şartına bağlamıştır. Bundan dolayı rahmetin genişliğine rağmen müşrikler bu rahmetten mahrum kalacaklardır. Çünkü şirk, kulun işlediği en büyük cürümdür. Bir sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah katında en büyük günahın hangisi olduğunu sorduğunda, Resulullah ona, seni yaratmasına rağmen ona şirk koşmandır, diye cevap vermektedir. Nitekim Allah, Nisa suresinde kesin bir ifadeyle şirki affetmeyeceğini belirtmekte, muhakkak ki Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Başka bir ayette, kıyamet gününde müşriklerin karşılaşacakları bir şekaveti anlatırken şöyle belirtilmektedir. O gün onların önüne amellerini süreriz ve bir anda, o amelleri havaya saçılmış toz zerrelerine çeviririz. Furkan suresi 23. ayet Subhanallah, İnsanlar için ne kötü bir manzara! İnsanlar o zor günde kendilerine güzel amelleri getirilip bununla sevinirken, belki bize faydası olur diye bir beklenti içine girmişken, Allah hemen akabinde amelleri toz zerrelerine çeviriyor. Bu şekilde sevinçle kursaklarında kalıyor. Bu şekilde sevinçleri kursaklarında kalıyor. Sebebi ise Allah'a şirk koşmalarıdır. Başka bir ayeti kerime de Allah kendisine Rasul görevi verdiği, sonra onu dost edindiği şahsa hitaben şirk noktasında çok ağır kelimeler kullanarak diyor ki: "Ey Muhammed, eğer sen de şirk koşarsan amellerin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun." Zümer suresi 65. ayet. Bu da gösteriyor ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bu şirki işleyen bir rasul olsa dahi. Şirk bu kadar tehlikeli olmasına rağmen tüm dünya tarihi boyunca insanların çoğu şirk bataklığına düşerek hem dünyalarını hem de ahiretlerini ziyana uğrattılar ve halen de ziyana uğramaya devam etmekteler. Ulu. İnsanların şirke düşmelerinin birçok sebepleri olmasına rağmen, bunun en başında salih insanlarda veya kavimlerin içinde en değerli görülen kimselere teveccühte, saygıda aşırıya gitmedir. Kur'an, insanlara aşırı ilgi, hürmet veya saygı, sevgide sınırı aşmayı şirkin sebebi olduğunu belirtiyor. Bundan dolayı guluv yasaklanmıştır. İnsanın yapısında, psikolojisinde, kahramanlığa, büyüklüğe ve bazı şeylere karşı bir ilgi vardır. Ki İslam bunu temelde yasaklamamış, hatta bazı ölçüler dahilinde bazı mercilere sevgi ve saygıyı teşvik ve tavsiye etmiştir. Mesela İslam, ana babaya iyilik yapmamızı, onlara öf bile denlemesini ısrarla bize emretmektedir. Yine Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hürmet edip, onun olduğu ortamda sesimizi yükseltmememizi emreder. Yine İslam bize alimlere, emirlere ve büyüklere karşı hürmet ve saygı göstermemizi bizden ister. İmam Ahmet'in müsnedinde de geçen bir hadiste, Resulullah, büyüklerimize hürmet etmeyen, alimlerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir diyerek, salih ve alimlere saygılı davranmamızı emreder. İslam'ın yasakladığı ise insanlara gösterilen sevgi de guluv'a gidilmesidir. Guluv ise sevgide ve hürmette aşırıya gitmek ve haddi aşmaktır. Yani artık o insanın kainatta tasarruf hakkına sahip olduğuna inanma, onun sevgisini Allah Sübhanehu ve Teala'nın sevgisinin önüne alma, bundan dolayı her konuda onlara mutlak itaat etmeye işi götürmektir. İşte bu sevgi, Kur'an'ın şirk dediği ve bizi ondan nehyettiği sevgi, saygı ve hürmettir. Adem aleyhisselamdan sonra ehli kitapta ve son olarak da bu ümmette şirk, genel olarak bu alanda ortaya çıkmıştır. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, Heleved'den, Suva'dan, Yevustan, Yevuk'tan ve Nasr'dan asla vazgeçmeyin buyurulmuştur. Buhari sahihinde bu ayette geçen isimlerle ilgili İbni Abbas'tan şunu aktarır. Ayette geçen bu isimler Nuh kavmindeki salih kimselerin isimleridir. Ölüp gittiklerinde şeytan onların kavimlerine, onların oturdukları yerlere birer anıt dikin ve o anıtlara bu şahısların isimlerini verin diye vesvese vermiştir. Onlar da aynen şeytanın dediği gibi yapmışlardır. Anıtları yapan nesil ölüp gidene kadar bunlara ibadet edilmedi. Daha sonra ilim unutuldu, bunlara ibadet olunmaya başlandı. İmam Kurtubi tefsirinde şöyle der. Öncekiler salih insanların suretlerini, sırf onların geçmişte yapmış oldukları salih fiilleri hatırlatmak, onlara örnek alıp tıpkı onlar gibi gayret göstermek, bu kimselerin kabirleri başında Allah'a ibadet etmek için yaptılar. İlk suret edinme bu sebeple başladı. Fakat bunlardan sonra gelenler ilk öncekilerin amaçlarını bilmediler. Şeytan kendilerine vesvese vererek kendilerinden öncekilerin bu suretlere ibadet ettiklerini, bunlara tazim ettiklerini telkin etti. Diğer bir ayeti kerime de şöyledir: Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında rabler edindiler. Bu ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle tefsir etmiştir. Resulullah, onlar hamamları ve rahipleri Allah'ın dışında Rab edindiler ayetini okurken, cahiliyede Hristiyan olan Adi bin Hatim boynunda gümüşten bir haç takılıyken geldi. Onlar haham ve rahiplere ibadet etmediler dedi. Resulullah şöyle dedi. Din adamları onlara Allah'ın helallerini haram, haramlarını da helal kıldı. Onlar da buna tabi oldular. İşte bu, onların din adamlarına ibadetleridir. Bu ve benzeri ayetler ve bunların tefsiri incelendiği zaman, yeryüzünde en yaygın olan kabir ve saray şirkinin temelinde, salih kişileri sevmede veya din adamlarına ibadette aşırıya gitmek olduğu görülecektir. Salih insanları sevmede aşırıya gitme sonucunda bu ümmette de şirk açığa çıkmıştır. Bu durumu bize İbn-i Kayyım şöyle açıklar. Şeytan, türbelere bağlı olanlara sürekli telkinde bulunarak bu kabirlerin olduğu yerlere bina yapmalarını, oralarda kalmalarını telkin eder ve onları bunu peygamber ve salih kimselere sevginin işareti olduğuna, buralarda yapılan duaların makbul olduğuna inandırır. Bundan sonra daha da ileri giderek bunların Allah katında tasarruf yetkilerinin bulunduğunu, bu nedenle bizzat bunları aracı kılarak, Allah'a yemin etmelerini söyleyerek, kendilerine, bunlara dua ederek istekte bulunmanın önemini anlatır. Şeytan, yandaşlarına bu şeyleri de kabul ettirince, bu defa insanları kabirde yatanlara dua ve ibadete davet eder, Allah'ı bırakıp bunlardan şefaat istemelerini söyler. Yaşadığımız coğrafyada bunun örnekleri sayılmayacak kadar çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla ümmetinin önceki ümmetlerin durumuna düşüp sapıtacağını bildiği için bu ümmete bir takım emir ve nehiylerde bulunmuş, hayatı boyunca şirke götüren tüm yollara kapama mücadelesi vermiştir. Her peygamberin davetinde olduğu gibi bazıları bu nasihatlere kulak vermiş, tevhid çizgisinden sapmamış, bazıları da bu nasihatlerden yüz çevirip önceki milletler gibi adım adım şirke düşmüştür. Bu uyarılardan bazılarını sıralayacak olursak, aşırılıktan sakının, aşırılık sizden öncekileri helak etti. Genel olarak aşırılığı yasaklamakla yetinilmemiş, hürmete ve tazime en layık insan olmasına rağmen, Resul kendisine hürmette de aşırılığa razı olmamıştır. Hadiste, Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övüp aşırıya gittikleri gibi siz de beni övmeyin. Ben sadece bir kulum. ''Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyin.'' buyrulur. Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Allah'ım, kabrimi ibadet edilen bir put haline dönüştürme. Allah, peygamberlerinin kabirlerini mescit edinenlere şiddetle öfke duymaktadır. Evlerinizi kabirlere, benim kabrimi de bayram yerine dönüştürmeyin. Nasıl ki insanlara teveccühte aşırıya gitmek bizden önceki kavimlerin şirke düşüp müşrik olmalarına sebep olmuşsa, aynı şekilde bu ümmet içinde de aşırılıktan dolayı bir takım şirkler, bidatler, hurafeler ve yanlışlar vuku bulmuştur. Allah'ın inayeti ve izniyle gelecek sayılarımızda ehli sünnetin itikadı ve menheci üzere bu meseleleri tek tek ele alıp beyan etmeye çalışacağız. Başarı Allah'tandır. Hamd, davamızın sonu olan alemlerin Rabbine aittir. Bu yazı Tevhid dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.